Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, bereketi, saadeti, selameti kıymetli dinleyenlerimiz, sizlerin cümle müminlerin, Allah ve Resulüne muhabbet edenlerin, bu dine, bu imana gönül verenlerin, uzakta bile olsalar, muhabbetleriyle bize yakın olanların üzerine olsun. Cenab-ı Hak bizleri bugün de inşallah, hayırına, berekatına eriştirdiği kullarından eylesin. Amin duaları ve niyazlarıyla inşallah muhabbet bağı programına bu akşam sizlerle beraber başlıyoruz. Efendim muhabbet bağında muhabbetimizi tazelemek, muhabbetimizi yad etmek, muhabbeti Resulullah ile beraber olmak üzere sizlerle beraberiz. Malumadiniz bizler programlarda bu nevi sohbetlerimizde güncel bazı hadiselere de temas ederek bir şekilde zikrederek muhabbeti resulullah nazarından o muhabbet çerçevesinden yaşadığımız hadiselere de bakarak ibret almaya, kendimize çeki düzen vermeye, ilmimizi, irfanımızı arttırmaya gayret ediyoruz. Biliyorsunuz muhabbet bu programı sizlerin de muhabbetleriyle daima Güzel bir noktada buluşmakta. Sizlerin de teşvikiyle inşallah Cenab-ı Hak ihsan edecek. Nice programlara beraberce kavuşmayı, beraberce sizlerle beraber olmayı Cenab-ı Hak nasip edecek. Öyle ümit ediyoruz. Efendim, bu meyanda biliyorsunuz bu ay yani hicri ay olarak. Hicri yani kameri ay olarak safer ayına da girmiş bulunuyoruz. Sefer ayına girerken iki cihan serveri Sallallahu Aleyhi ve sellem efendimiz bu ay için hususi dua etmişler, ümmetü Muhammede de kendisine gönül verenlere de bu duayı etmelerini haliyle fiiliyle göstermişlerdir. Nedir o dua? Allahumma bariklene bi-duhulü sefer, <gülüyor> vaktimlene bil-hayri ve zafer. Bir daha söyleyeyim arzu ederseniz. Allahumme bârik bir bi duhuris safer. Vaktim lene bil hayri ve zafer. Eh madem iki kere okuduk, üçleyelim. Allahümme bârik bir bi duhuris safer. Vaktim lene bil hayri ve zafer. Bu duada iki cihan selveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz... Bizim namımıza da Ümmet-i Muhammed'in Dualarına da tercüman olmak üzere Ne buyuruyorlar Ya Rabbi Ey Allah'ım Bize sefer ayının girişini Sefer ayının başlamasını Hayırlı eyle Bizim için mübarek eyle Hayırlarla iyi neticelerle Güzel bir şekilde de bu ayı tamamlamayı Bizlere nasip eyle diye dua buyuruyorlar. Hatta iki cihan server efendimiz hani malum duhul diyoruz ya ithalat diyoruz. İçeriye giren olduğunda duhul dahil etti deriz değil mi içeriye almak manasına. Bu aya girerken böyle dua ederler. Safer ayının 15'inden sonra da hani ihracat diyoruz ya huruç diyoruz veya bu işin haricinde diyoruz dışarısı manasına bu aydan çıkış gibi kabul ediliyor 15'inden sonra, o zaman da, اللâhumme bârik lene bi hurûc-ı safer, Huruç, yani çıkışını, vaktimle lene bil hayri ve zafer diyerek de, bu ay hususi olarak böyle dua ederlermiş. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyulmuş, onu bilemeyiz. Fakat muhakkak ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Lakin şu var ki, eskiler, eskiler derken, Cahiliye Arapları Ayların günlerin uğursuzluğuna inandıklarından Daha birçok melanetleri var Ayların günlerin uğursuzluklarına inanırlar Bazı ayları da bazı günleri de uğursuz kabul ederler O zamanlar hep böyle belaların musibetlerin geldiğini düşünürlermiş İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Hem onlara muhalefet etmek Hem de hani malum şimdi de söylüyorlar İnsanlar nasıl bir şeye kötü kötü kötü derse neticede kötü olur veya hep böyle kötülük ümit ederse nasıl insanda bir evham hali zuhur eder? İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu iki hususiyeti de yani bu iki menfi düşünceyi de bertaraf etmek için nedir o iki düşünce? Tekrar söyleyelim ayları günleri uğursuz sayma ve ayrıca bir şeyi kötü görerek uğursuzluğu celbetme illetini defetmek için ümmet-i Muhammed'i böylece dua etmeye sevk ediyor. Böyle yaparak hem uğursuzluk efendim hem bela getirecek gün ve ay gibi itikadi bir bozukluktan bizleri uzaklaştırıyor. Allah'ın ayları ve günleri olduğu fikrini, kanaatini, imanını, itikadını bize telkin etmiş oluyor. Hem de bu ayı hep uğursuz olarak sayıp da korkmak yerine Allah Teala'nın lütfuna, berekatına mazhar olmak üzere, yani o kötü kötü diye kabul edilen ayı, iyi ay, güzel ay, neticesini alacağımız ay, hayırlı bir ay olarak, ne yapıyor? Zihinlerimize, kalplerimize nakşediyor. Demek ki, Allahümme barik lena. Bakın ne kadar kolay bir dua. Allahümme Bârik lena Allahümme zaten herkes biliyor Bârik lena. Bizim için mübarek eyle Hayırlı eyle, güzel eyle Kutlu eyle Allahümme bârik bir Bi duhulis safer Safer ayının girişini bizlere Mübarek eyle Bizim için hoş, güzel, kutlu eyle Ve vaktim lena Vaktim lena Bil hayri ve zafer Yine hayırla, zaferle, işlerimizin neticesini almakla bizleri inşallah bu ayın sonuna o şekilde erdir. Hayırlarla, güzelliklerle bu ayın sonuna kavuşalım diyor. Amin. Ya Erhamen Rahimin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası berekatıyla bu seferül hayri, hayırlı seferi sen bizim için mahza hayreyle. Allah Resulü'nün yaptığı duaya bizim yaptığımız duayı da ilhak ederek sen ile kabul eyle dualarıyla muhabbet bağına başlıyoruz şunu da bir parantez içerisinde belirtelim bu ayda sadaka vermek her ayda sadaka vermek lazım sadaka vermeyi de adet edinmişler sadaka verilirmiş bu aylarda niye bu ay uğursuz diye mi? hayır biz kendi belamızı, musibetimizi esasında kendi kendimize celp ederiz. Fakat madem ki kendi kendimize bazı şeyleri yapıyoruz, onu def için bile olsa, insan günlük olarak başının, gözünün, eczai vücudunun bir bedeli gibi her gün zaten sadaka vermesi güzeldir. Sadaka deyince öyle çok çok paralar vermek meselesi de değildir. Hani bir hurma ile bile sadaka verdiğini düşünürsek sahabe-i kiram Hazretinin insanın bir kuruşu iki kuruşu bile nedir bir sadakadır. Bir insanın hatırını sormak bir güne dua ile başlamak veya bir günü duasız geçiriyorsa birisini telefonla bile arayıp nasılsın iyi misin bana dua et demek insanın bir şekilde gününü bereketli geçmesine bir şekilde o gün içerisinde sadaka vermiş gibi ecir sahibi olmasına vesile olur. Bunu hatırlatalım ve muhabbet bağımıza kaldığımız yerden bir yerde kalmadık ya muhabbette kaldık. Allah hep daima razı olduğu muhabbette kalmayı nasip eylesin inşallah. Devam edelim konu ve müfredat olarak biliyorsunuz siyeri nebi yani peygamber efendimizin güzel hayatı saadetini saadetli hayatını ne yapıyoruz? Sizlerle beraber okumaya öğrenmeye gayret ediyoruz. Tabi bu saadetli hayat öyle kolay ele geçmiyor. Her nimet külfetiyle oluyor. Eh, iki cihan serberi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bu mesut ve saadetli hayatı hem ümmetine, o zamanki ashabına, hem de kendisinden sonra gelecek olan ümmeti Muhammed'e örnek olmak için her haliyle fedakarlıkta bulunmuş, çok sıkıntılar Efendim çok çileler çekmişler hatta ve hatta canlarını feda etme noktasına kadar gelmişler. İşte bu gazalardan bir tanesi de münafıklarla işbirliği yapan Beni Kaynuka Yahudilerinin üzerine yürümeyle alakalı Beni Kaynuka Yahudileri diyoruz. Ne demek Beni Beni Kaynuka? Beni İsrail diyoruz ya İsrail oğulları. Beni Kaynuka da Kaynuka oğulları demek. İşte bunlar Münafıklarla beraber Adeta atbaşı gidiyorlar Çünkü biliyorsunuz Bedir'den sonra Münafıklar artık kendi e, O şerir hallerini Ortaya çıkartmak zorunda kaldılar Neden? Hani bir söz vardır ya iki mescit arasındaki bir namaz gibi derler Hani namaz kılmayan adam iki tane mescidin ortasında Hani Bir camide sokakta gözükmese ezan okunurken herkes bu camide görmen öteki camide onu zanneder. Ama düşünün şimdi. İki camide de namaz kılmıyor. Mescitte de namaz kılmıyor. Ortada bir adam dolaşıyor. E, onun namaz kılmadığı belli olur. Eski zaman için söylüyoruz. Şimdisi için değil. İşte derler ki iki mescit arasında kalan bir namaz. Yani namazı gitmeyecek. Ne tarafa gitse mescit gözüküyor. Ortada kalır. E, Bedir gazası da hakla batılın efendim müminlerle müşriklerin İnananlarla inanmayanların Allah Resulüne gönül verenlerle gönül Vermeyenlerin Onun gönlünün köşesinde bile Olmaya Efendim namzet olamayacak olanların Artık aşikar gözüktüğü Bir zaman ortada kalanlar Münafıklar ne müşriklere Gidebiliyorlar Ne efendim şuraya ne buraya Nifakla meşguller İşte bunlardan bir grupta Yahudiler Yahudiler Tevrat'ta haber verilen muzaffer peygamber, elinde kılıç, kendisine tecavüz edenlere cihat ile emrolunan peygamber ve ümmetini korumak üzere, elinde asasıyla duran, elinde muhafaza etmek için silahıyla duran, ümmetinin içerisine karışmak isteyenlere, mani olan peygamber diye Tevrat'ta vasfı geçtiği için, Bedir gazasında anladılar ki, işte, o zaman içinde kıyamete kadar da hep davası kazanacak olan ahir zaman peygamberi zuhur etmiştir. Bunu görüp insafa gelenler iman sahibi oldular. İnsafsız olanlarsa münafıklar ve nifak sahibi olarak münafıkların yanına dahil oldular. Beni Kaynuka Savaşı hatırlayacağınız gibi Medine-i Münevvere'de bir hanımın tesettürüne, bir hanımın cilbabına uzanmış eller yüzünden çıktı. İstihza ediyorlardı. Bir ensardan bir hanım, bir annemiz, bir bacımız diyebileceğimiz şekilde bir Yahudinin dükkanına girip orada bir şeyler sorduğunda o kuyumcu da sağını solunu aç da bakalım. Şöyle üzerinde bir kuyumcu işiyle uğraştığı için güya onu bahane ederek şu zinet eşyalarını görelim, görelim deyince kadın ne yapmıştı ashablar olan o e, mümine hanım böyle bir şeyin teklifi karşısında şiddetle e, karşılık verdiği zaman Yahudi melunlarından bir tanesi arkadan tesettürünü açmaya çalışmıştı işte girmiyorum detayına biraz üzücü bir hadise ne hikmetse insan böyle şeyleri hele şu zamanda konuşmak bile istemiyor ama işte ne kadar büyük bir iffete uzanan ne kadar büyük bir hürriyete uzanan bir e, zalim pençesi ise bu pençe İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Bunun neticesinde çıkan mücadele, münakaşa ve ashab-ı kiramdan şehit olanlar üzerine ne yapıyor? E, Beni kaynuka, kaynuka oğulları üzerine biliyorsunuz savaş ilan ediyor Ve bizim ırzımız ve namusumuz demek bir hanımımızın zorla başını açmaya kalkmak, onun zinet yani kulak, boyun vesaire gibi yüzünde etrafında bulunan yerleri örtüsünü açmaya kalkmak, bize uzanmış, bize efendim tasallut edilmiş bir el gibidir, bize harbi ilan etmek gibidir diyor İki Cahen Selver'e Efendimiz ve neticede ne yapıyor? Bu işi yapanları hemen kuşatıyor. İşte tam burada kalmıştık. Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz bunun üzerine Beni Kaynuka Yahudilerine savaş ilan etti. Ve bu kararı verdikten sonra da Lübabe bin Abdul Münziri vekil tayin etmişti ve beyaz sancağını da Hazreti Hamza'ya vererek Kaynuka oğullarının üzerine yürümüştü. İşte bu Yahudilerin kuvvetli ve sağlam kaleleri vardı ama Neticede iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, 15 gün süren muhasara sonunda onları teslim olmaya mecbur bırakmıştı. Ve hemen bu ihaneti yapanları tek tek elleri bağlanmıştı. Sahneye kim çıkıyor? Sahneye Yahudilerin hemen mütakibi kimlerdir? Münafıklardır. Münafıklar da hemen ortaya çıkıyor ve Abdullah bin Übey denilen o münafıkların başı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelerek diyor ki, Ya Muhammed, benim müttefiklerime lütuf ve iyilikte bulun. Daha evvelde söyledik kıymetli kardeşlerimiz, Allah Resulüne Ya Muhammed diye hitap eden zatların ekserisi müşriklerdir. İki cihan serveri Efendimiz'e ismiyle hitap edilmesi, Sûre-i Hucurat'ta müminlere yasaklanmıştır keyfi bir hal değildir. Yani söylenmese daha iyi olur falan değil. Hayır, söylenmeyecek şeklinde Hucurat suresinde Cenabı Hak bunu açık beyan etmiştir. Ben deniz şimdi onu mütedid defalar söylediğim için tekrar zikretmiyorum. Merak eden kardeşlerimiz lütfen baksınlar. Neticede Abdullah bin Übey bin Selül böyle söylüyor. İki Cihan Serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Onlar benim müttefikim yani sanki kendisinin bir ağırlığı varmış gibi ama neticede zahiren idare etmek için hani işte orada bir efradı vardır Onun da bir kendine ait bir Partisi yani grubu vardır diye şey yapmana idare ediyor neticede bir yeri temsil ediyor şu kadar bu kadar kişi bu kadar Efendim e, temsil ettiği mebusu olsa bile bir kuvvet yani bir bir şekilde Medinede bir grup kendi ağırlığınca ne kadarsa işte diyor ki tekrar iki cihan serveri efendimiz sözünü duymamazlıktan geliyor. Niçin duymamazlıktan geliyor? Zaten işitirecek bir söz söylemiyor. Ama rücu etsin, edepsizlikte terbiyesizlikte ileri gitmesin diye duymamazlığa getiriyor. Fakat o tekrar benim müttefiklerime lütufta bulun. Benim müttefiklerime iyilik et falan diye Sesini de yükseltecek derecede iyice terbiyesiz diye had safhaya getiriyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Bunun üzerine Çözün onları Yani bu ellerini ayaklarını bağladığınız Yahudileri çözün Allah onlara Ve onlarla birlikte olanlara Lanet etsin buyuruyor Allah muhafaza eylesin Resulullah Efendimizin nazarından düşmek ne demek? Neticede buna seviniyorlar belki ama Allah Resulü'nün lanetine uğruyorlar. Bunun üzerine kaynuka oğullarının öldürülmelerinden vazgeçip Medine'den Şam'a sürülmesini emrediyor. Yani sürgün cezası veriyor. Katledilecekken. Ve kıymetli dinleyenler bu katil cezası İki cihan Serbere Efendimizin e, bu şekilde hak ettiklerinden dolayı katledilmesi şöyle dursun Yahudilerin bile o zamanki tahrif edilmiş veya edilmemiş Fakat Tevratlarında olan hükme göre böyle birilerinin katledilmesi onlarca da farz Yani böyle ihanet eden bulundukları toplumun ka kanunlarına efendim, itibar etmeyip anlaştıkları halde hıyanet edenlere Tevrat'ın hükümleri tatbik edilmiş olsaydı Yani İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onları muhakeme ederken Kendi hükmüyle değil de Kendi işlerinden bazı alimlere Müracaat edilseydi de Bu ellere ayakları bağlanmış olan Yahudilere ne ceza verirsiniz Deseydi onlar da bu ihanetin cezasını verirdi Tabi bizim burada anlatmak istediğimiz Bir zümreye Efendim bir e, inanan insanları tahkir etmek Meselesi değil. Saf dil bir şekilde belli şeylere kapılıp giden insanları tahfif etmek, tevfiz etmek için de değil. Fakat bu bir vakadır ki ihanet her yerde ihanettir. Müslüman içerisinde de olabilir, başka başka inananların içerisinde de olabilir. Buradaki püf noktası İslam'a karşı olmak değildir sadece. İslam'ın da içinde bulunduğu bir inanç hürriyetine uzanmış bir el ve onun için insan öldürmeye kadar gidecek bir zulümle alakalıdır ki iki cihan serveri efendimiz bunları lanetliyor. Bu lanet onlarla beraber olan ve bu şekilde zulümde işbirliği yapan herkesi eninde sonunda kuşatacaktır. Evet muhabbet bağı öyle kolay ele geçmeyen bir bağ. Bazen bağdaki güzellikleri, meyveleri Bazen Gülistan'daki gülleri devşirmek için insanlar dikenlerine, diken çerçöple de uğraşmak mecburiyetine e, rağm olabiliyorlar. Dolayısıyla biz muhabbet bağını ilk bölümünü bu şekilde başladık. Biraz mihnetle, biraz musibetle ve neticede bu muhabbet bağını da çerçevesini çizmek üzere nasıl muhabbet bağından kovulan insanlar olduğunda da hatırlamış olduk ama bir ara verelim sonra inşallah devam edelim biliyorsunuz beni Kaynuka e, Yahudilerinin yani Kaynuka oğullarının yaptığı ihanete karşılık iki cihan serbere efendimizin kendilerince de kendi inanan kendi alimleri tarafından da Katil cezasını ölüm cezasını hak ettikleri halde iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Sırf içerideki münafıklar da onlarla beraber olup Medine'deki huzuru bozmasın Ayrıca Kaynuko oğulları da tekrar Medine'de bulunup Fitneye devam etmesin diyerek Onları Medine'den ihraç etmiş Şam'a sürdürmüştü Bu hadiseyi böyle Hatırlatmış bulunalım. İkinci bölümde kısaca sevik gazvesi hemen peşi sıra bir hadise olduğu için yine hicretin ikinci senesi beş zilhicce hatta pazar günü diyerek de kaydetmişler alimler. Beş zilhicce pazar günü olan bir hadise var. Bu hadisede sevik gazvesi diye geçiyor. Nedir bu hadise? Şudur Bedir'den sonra bu ağır yenilgiyi hazmedemeyen ki hazmedilecek bir yenilgi değildir zaten. Yani ne kadar beklense de, neler olsa da şöyle bir bakıldığında kolay kolay hazmedilecek. Hatta hazmedilmesi muhal bir hadisedir. Sevik gazvesi zuhur ediyor. Bu hadise Bedir'den sonra utanç duyan bazı müşriklerin bir şekilde intikam peşine düşmeleri intikam almak üzere hareket etmelerinin bir neticesidir. Sevik gazvesi diyoruz ama, hani gaza dediğimizde, savaş dediğimizde, hani Türkçede kullandığımız savaş, barış kelimeleri, şey eki, orada iştiraki, yani karşılıklı bir şeyi ifade eder. Dövüş dediğinizde, karşılıklı iki hasmın denk olan kişinin dövüşmesi vardır. Yarış dediğinizde de aynı. Yani karşılıklı denk kuvvetlerin olması lazım. Fakat ne yapmışlardır? Bir şekilde utanç duyduklarından Ebu Süfyan ve avanesi Hatta o kadar utanç duymuşlar ki Biz artık sürmelenmeyeceğiz Koku sürmeyeceğiz Ta ki intikamımız alınana kadar Diyecek şekilde Matem havasına girmişlerdir Eskiden bu bizde de var Matemde Matem tutulduğu sıralarda tabii bu matem meşru çerçevededir Ne bileyim bir ailede bir e, sülalede bir vefat hadisesi olduğunda, üzücü bir hadise olduğunda insanlar sürme çekmez, koku sürmezler. Mesela eskiden de yine 10 Muharrem günü geldiğinde Ehl-i Sünnet ve Cemaat akaidinde olan kişiler ne yaparlarmış? Hazreti Hasan ve Hüseyin Efendimiz ve Kerbela şehitlerine hürmeten ve yad etmek için ne yaparlarmış? sürmezler, süslenmezler ne bileyim böyle şimdiki tabirle parfümler, esanslar, kokular sürmezlermiş neticede o günü hatırlamak o günü yad etmek o günün ehemmiyetine binaen böyle bir muhabbet gösterisinde bulunurlarmış işte Ebu Süfyan ve müşriklerin ileri gelenleri Bedir'den sonra diyorlar ki biz çalgı, düğün, eğlence yapmayacağız, kokular sürmeyeceğiz, efendim sürmelenmeyeceğiz. Nedir? İlle bir intikam alacağız. Bu niyetle kendilerine göre, kendilerince bir intikam almak için 200-300 kişilik bir güruhu topluyorlar. Ve gizlice gece vakti Medine'ye yakın bir yerde Yahudi Beninadir kabilesinin reisi, Yanına gidiyorlar Onlarla birazcık istihbarat alıyorlar Hani Müslümanlara nasıl darbe yaparız Nasıl bir böyle bir vurkaç yaparız Diye tamamen sinsice bir şekilde Neticede Yaptıkları işte şundan ibaret Medine'ye 3 bin kadar uzaklıkta Bulunan orayız adındaki Mevkiye kadar geliyorlar Bu 200-300 kişi Bu müşrikler Burada hurmalıklarla uğraşan Tarla da efendim rençberlik Çiftçilik yapan Birkaç tane evin bulunduğu Ailenin bulunduğu yere hücum ediyorlar Yani Hiçbir savunması yok Hani diyorlar ya şimdi sivil halk Kendilerince hücum ediyorlar Ve orada müdafasız Sadece işinde gücünde olan Yanında işçisi falan Bulunup da sadece tarlada Ekim yapmakla uğraşan Hurma bakımıyla uğraşan Bir kısım Müslümanları da şehit ediyorlar İşte bu 2-3 tane evi yakıp Müslümanlardan birkaç kişiyi Şehit etmekle kendilerince bir intikam alıyorlar fakat bunu yapar Yapmaz da hemen Ebu Süfyan Takip ediliriz Yakalanırız sonra perişan oluruz Diye bunu yaptıktan sonra da Kaçıyorlar İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu baskını haber alır Almaz ensar ve muhacirden 200 kişiyle Hemen bu müşrik mütecavizlerin, teröristlerin efendim peşine düşüyor. Fakat tabii ki onlar ölmek korkusunda olduklarından çok seri bir biçimde Mekke'ye doğru kaçmayı başarıyorlar kendilerince. Sevik gazası nereden geliyor? Sevik diye kıymetli dinleyenler kavrulmuş buğdaya, Efendim kavrulmuş buğday ununa Verilen bir isim İşte kaçarlarken Bu unu da yanlarında Taşıyamayacaklarından Hafif olsun kaçmaları rahat olsun diye Getirdikleri bu kavrulmuş Buğday ununu Torbalarla bırakıyorlar sevik Neticede ağırlık yapmasından Korkarak bıraktıkları bu Efendim e, Halden dolayı bu baskına e, Müminlerden Şehit Düşürülmesine bu hadiseye Sevik gazvesi deniyor Kendilerince de işte e, zür tesellisi mi Diyelim veyahut e, Bir şekilde hiç olmazsa intikam aldık diyerek Kendilerince süslenmeye püslenmeye Eğlence yapmaya bir bahane bulmuş Oluyorlar e, Cenab-ı Hak Küçük büyük her türlü Nifakın kafirin Müşrikin tasallutundan Bizleri muhafaza eylesin Neticede hani geçenlerde bir şey oldu onu da size arz edeyim. Ee, hala bu değişik şekildeki tecavüzler devam etmekte. İlle insanlar ordularıyla tecavüz etmiyorlar. Geçenlerde bir şey gördüm sizlerle paylaşmak istedim. Ne kadar e, haince yapılmış bir saldırıdır ki bu kadarcık saldırıyı bile kendilerince bir şey intikam almış gibi böyle bir rahatlama hali olarak düşünüyorlar geçenlerde hemen bu birkaç gün içerisinde bir şeye şahit oldum bazı internet sitelerinde taşlanan bir kadını gösteriyor taşlanan bir kadın etrafı tarafından linç edilen bir kadın var bunu şimdi göstermesi bir alem bir de şöyle bir formda gösteriliyor Mısırlı hafız Abdüslemad el Tekvir Suresi Hani var ya meşhur Bismillahirrahmanirrahim Şemsu kuvvirat diye başlayan O çok güzel kıraatiyle beraber Kur'an ayetlerini aşağıda Hemen yan tarafında da Taşlanan bir kadın gösteriyor Ve bunu Bir tecavüz edilen Efendi Müslümanları ne kadar hunhar Olduğunu ne kadar barbar olduğunu Yezidi bir kadının taşlanması Olarak da İnternet sitelerinde boy boy gösteriyorlar Şimdi bakınız ki alçaklığa Bakınız ki hainliğe Ne kadar üzücü bir durum Bunu bil bilmemeye bilinmemesine imkan yok Bizler de hemen araştırıyoruz Ve hadise ne çıkıyor Bilin bakalım ne çıkıyor Hadise şu Bundan 5-6 ayı evvel Yezidi bir hanım Evet kadın taşlanan kadın Yezidi Şimdi Yezidilik ne demek Oraya girmek istemiyorum Bu kadarını söyleyeyim Uzayacak çünkü. Yezidi bir kadın, Müslüman bir adama e, varıyor, yani evleniyor. Onunla nikahlanıyor. Ve Yezidi olmasına rağmen, bu Müslüman adamla evlendiği için, İslam'ı kabul ediyor. Fakat Yezidi olan ailesi ve sülalesi, böyle bir iş yaptıkları için, kadını taşa tutuyorlar. Bu meşhur bir hadise. Yani bütün dünya basınında, bütün efendim, e, haber merkezlerine Bu haber bu şekilde gitmiş 5-6 ay evvel herkesin arşivinde var bu Fakat Başka başka hadiseler Kovalanmak, takip etmek Ve işte Bu Mekkeli müşriklerin Bir tane haneye bile tecavüz etsek Bir haneye bile ateş düşürsek Bir kalbi bile mahsun etsek Kardır, bir intikam olur, al, Almış oluruz Düşüncesindeki bazı Melun, bazı kendini bilmez insanlar ve cahiller tarafından Allah'ın ayetleri tahkir edilerek Allah Teala'nın ayetleri haşa ve kella tahkir edemezler de Allah'ın ayetleriyle müminleri incitmek ve ortada bulunanları da iyice perişan etmek, itikatlarını bozmak üzere bu kanalları kullanıyorlar. İşte demek ki her şekilde her zamanda, muhakkak surette, kıyamete kadar tasallutlar, zulümler, çarpıtmalar devam edecektir. Tabi bize düşen şey, nifakı ve bölücülüğü hiçbir zaman desteklemeden, vakarımızı, heybetimizi koruyarak, fevri hareketlerden uzaklaşarak bunları hem ibretle seyretmek hem de yeri geldiğinde de bir şekilde güzellikle muamele etmek mecburiyetimiz var. Güzellikten anlamıyorlarsa Allah bildikleri gibi yapsın. Fakat neticede insanlar bunları bilmek, bilgilendirilmek vazifesi de bazen biz konuşanlara düşüyor. Herhalde şu saatte sizinle bulunmanın, sizinle beraber olmanın bir şükür edası içinde sizlerle bunları paylaşmak icap ediyor. İşte onlar da ne yapıyorlar? Mekkeli müşrikler de Bedir gazasından sonra Bu muzafferiyetten sonra Hazmedemedikleri hınçlarını Masum insanlardan Saf dimalardan Birkaç kişiyi şehit ederek Birkaç kişinin ocağına ateş düşürerek Kendilerince intikam alma Sevdasına Ve beyhudeliğine Efendim kendilerini kaptırıyorlar Cenab-ı Hak işte o yüzden diyoruz ya Cenab-ı Hak küçüğünden de büyüğünden de her türlü nifaktan bizleri muhafaza eylesin. Dininde, inancında hür olarak yaşayan ve bu hürriyeti için e, dünyasını ve ahiretini düşünen, vakarını, heybetini kaybetmeyen müminlerden eylesin. Ve Cenab-ı Hak her türlü zulümden de bizleri muhafaza eylesin. Evet. Şimdi hicretin ikinci senesi dedik ya kıymetli dinleyenler, hicretin ikinci senesinde şu an günlük hayatımızda da birçok yaptığımız, tatbik ettiğimiz Ramazan orucu gibi, zekat gibi, sadakayı fıtır gibi, bayram namazı gibi efendim hadiselerin de vuku bulduğu bir senedir. Yani Medine-i Münevvere'yi iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şereflendirdikten sonra, ee, Cenab-ı Hakk'ın bizlere bahşettiği o Ramazan orucu işte sadakayı fıtır, bayram namazı ve zekat gibi hadiselerin bu ikinci senede zuhur ettiğini hatırlatmak için şöyle bir müfredatımıza, siyer-i ve muhabbet bağına devam edelim. Biliyorsunuz Ramazan orucu kıblenin Kabe tarafına çevirişinden bir ay sonra yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Medine'yi şereflendirdikleri hicretinin 18. ayının başlarında Şaban ayında farz kılınmıştır. Bu hususta indirilen ayetler sizlerin de Ramazan'ı ı Mağfiretli Şan'da sıkça duyduğunuz ve değişik vesilelerle bildiğiniz gibi Sure-i Bakara'da 183. ve 185. ayetlerde kesin kes Cenab-ı Hak Ramazan orucunu, altını çiziyorum, Ramazan orucunu farz kılmıştır. Efendim biz e, değişik insanlarız, bizim buralarda böyle kendimize göre abilerimizden, amcalarımızdan duyduğumuz şey vardır, biz zilhicce de oruç tutarız, Ramazan'da oruç tutmayız. E güzel, senin kendine göre bir inancın var, ne kadar iyi. Tamam Allah mübarek etsin Tabi biraz burada istihza var Ne yalan söyleyeyim Biraz istihza ediyorum Ama neticede Allah ve Resulünün beyan ettiği İslam var ya Hani belki duymuşturlar. İşte bu İslam'da Ramazan Orucu farz E Ben bu ayda da tutuyorum sen tut, tut yine Ama ben o, o, o farzı tanımam da ben bu ayda bu, Bunu yaparım dersen e güzel kendince Allah selamet versin Allah hidayet eylesin Ne diyelim yani Ben yapıyorum oluyor dedikten sonra bir insana bir şey anlatamazsın ee, Senin de kendine göre bir dinin var Neticede Müslümanlara Cenab-ı Hak Ya eyyühellezine amenu diyor zaten Estaizübillah Ya eyyühellezine amenu Ey imanıma muhatap kıldığım Kendi ismimden isimlendirdiğim iman dairesinde olanlar Allah'a iman etmiş olanlar sizlere söylüyorum diyor. Ne kütibe aleykumus suyam kema kutibe alelledine min gablikum leallekum tattakun diye orucun farziyetini beyan ettikten sonra istediğiniz zamanda tutun demiyor. Eyyamen <gülüyor> maudadat. Onlar sayılı günlerdir. Kim sayıyor bu günleri? Allah sayıyor. Allah taadded ediyor. Adetlendiriyor. Ve ondan sonra da o ay ki işte Ramazan ayı öyle bir aydır ki insanlara doğru yolu gösteren, açık ayetleri kendisinde cem eden, hak ile batılı ayı deden Kur'an onda indirildi." diyerek de Ramazan orucunun faziletine ve Ramazan orucunun faziletinin de Kur'an'la alakadar olduğuna neticede Ramazan'da orucu oruç olarak görüp Farz olarak tanıyan insanların Kur'an'a gönül vermiş insanlar Olacağına ne kadar güzel işaret ediyor Benim de kendime göre şöyle Kur'an'ım var Benim de şöyle Oturaklı Kur'an'ım var Benim şöyle yaylı Kur'an'ım var Ben de şöyle bir Kur'an tanıyorum diyenler de Farklı bir şey söylüyorlar Eh Allah cümlemize hidayet eylesin Cenab-ı Hak bizleri Hidayetinde daim eylesin Allah Teala indirdiği Kur'an var ya Falancanın filancanın kitabı değil Falancanın filancanın Değişi değil Nedir? Allah Teala'nın Değişi var ya, Kelamullahı Var ya, Cenab-ı Hak O aya tazimi anlatıyor Hak ile Batılı ayırt eden Kur'an Onda indirildi O halde Dikkat buyurun, ayeti kerime maali O halde Sizden her kim o O aya erişirse onu oruçlu geçirsin Felyasum Onu oruçlu geçirsin Ayet çok açık ve net Kimde hasta olur yahut seferde bulunursa Tutmadığı günler sayısınca Başka günlerde kaza etsin Allah size kolaylık diler Güçlük dilemez Bu da o sayıyı ikmal ve size olan hidayetine Karşı Allah'ı tekbir Etmeniz içindir Gerek ki böyle olması gerek ve lazım ki edersiniz İşte Ramazan orucunun Ramazan orucu Efendim dikkat ediniz altını çiziyorum Ya hoca anladık diyorsunuz tamam biliyorum ama Ben de bazı şeyler anladığım kanaatindeyim O anlayışlara göre konuşuyorum Ramazan orucunu Cenab-ı Hak farz kılmıştır Evet İslam dininin beş şartından birisidir Efendim İslam beş şart mıdır? Efendim İslamiyet'te çok şart vardır ama beş şart üzerine kurulduğunu Peygamber Efendimiz söylüyor. İslam beş şey üzerine kurulmuştur. Şehadet, namaz, oruç, zekat ve haç. Bu beş temel üzerine kurulmuştur diye söyleyen Hazreti Peygamber Efendimiz. Allah kendilerinden binlerce kere razı olsun ki işte alimlerimiz de daha çocuk yaştan bizlere İslam'ın beş şartı diye anlatırlar. Aynı başkalarının kendi dinlerini başka şartlar altında anlatmaları gibi alimler de bunları ne yapmışlar? Hemencecik öğrenelim diye böylece bize bildirmişler. İşte biz muhabbet bağında çocukluktan kalan bilgilerimizi pekiştirmek ve biraz daha çocukluktan çıkarak Bunları bir büyük insanın yaşayabileceği hal olarak, hal olması gerektiğini düşünerek sizlere aktarmaya, en başta sizlere aktarırken de kendimiz nasihat almaya gayret ediyoruz. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, bereketi, selameti, selamı üzerinize olsun diyerek üçüncü bölüme de başlayalım. Bugün 3. bölüme tekrar selamla başladım Sebebi Daha evvel zikretmedik belki ama Selam Bir araya da girdiğinde de tekrar verilmeli Allah selamın bereketini Selamın güzelliğini anlamayı nasip eylesin Evet Neyse buradan bendeniz başka mevzulara girerek Konuyu dağıtmak istemiyorum Ama İnşallah selam bahsini ayrıca işleriz Efendim ikinci bölümde Ramazan orucunun farz olunması Ramazan orucunun farz olunması hususunu Ne yaptık sizlerle beraber ee, Şöyle bir hatırladık Hicretin ikinci senesinin Mühim hadiselerini konuşuyorduk İşte Ramazan orucunun farz olması Medine'de hicretin ikinci senesi İki cihan serberi efendimizin Medine teşriflerinin 18. ayında Şaban ayında ne yapmış oluyor? Zuhur etmiş oluyor. Sure-i Bakara'da Bakara suresinin 183. ve 185. Efendim, e, ayetlerinde bu beyan ediliyor. Bir profesör bir kitap yazmıştı. Bendeniz kitap vesaire reklamı yapmak istemiyorum ama Hani insanlar toplansa, kendilerine göre bir e, sistem kursalar, o sistem içerisinde de kendilerince temsilciler bulunsa ve bu temsilciler kendileri arasında oylama yapsalar, bu dinin hükümlerini, insanların inanç hükümlerini içine almaz. Benim rahmetli bir hocam şöyle anlatırdı bunu. Mesela falanca yerde bir memleketin ileri gelenleri toplandı. Oylama yapıldı. 500 600 kişi var veya bin kişi var neyse. Herkes temsilci gönderdi ve bir oylama yapıldı. Denildi ki oturumda Efendim Hazreti Musa'yı peygamber olarak kabul edenler bir grup elini kaldırdı. Kabul etmeyenler daha fazla, daha geniş bir kitle elini kaldırdı. Evet, karar verilmiştir. Kabul edilmiştir. Hazreti Musa peygamber değildir. Böyle bir şey olmaz. <gülüyor> Neticede Allah Teala Musa Aleyhisselam'ı peygamber olarak zikretmiştir. O bizim peygamberimizdir. Peygamberlerden bir tanesini inkar etmek nedir efendim? Bütün peygamberleri inkar etmek gibidir. İnsan imandan düşer. Veya Kur'an-ı Kerim'de namaz var. Namaz. Toplandı, karar var. Dedik ki oylama yapalım efendim. Bu namaz çok güç geliyor bize. Evet, ne yapalım? Oylama yapalım. Namaz vardır diyenler 300 kişi elini kaldırdı Namaz yoktur diyenler 700 kişi Namaz yoktur diyemezsiniz Neden Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde Sönmez Pörsümez Kaybolmaz Tahrif edilmez Beyanı eksiltelemez Hükmü Muallakta talik edilecek şekilde bırakılamaz Olan Hazreti Allah Bunu böylece beyan etmiştir Ama şu vardır Evet Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde namazı emretmiştir Namaz farzdır Fakat ben yapamıyorum Hep Buna diyecek bir şeyimiz yoktur Dua ederiz Allah Teala Onlara da bizde de hidayet etsin deriz Fakat bu kardeşimiz inkar etmediği için Bizim mümin kardeşimizdir Allah hepimize hidayet etsin deriz Fakat Artık baktı yani böyle bir şeyler yapabiliyor İnsanlar sözünü dinliyor diye Yok efendim ben karar verdim Bundan sonra böyle yoktur deyip hatta ondan sonra da bazı ayetleri zamanında çarpıtan efendim yalancı peygamberler gibi münafıklar gibi değişik değişik hilelere giderek insanlar ayetlerin hükmüyle istisa ederlerse bu hakikaten de onların e, nasıl bir şey olduklarını nasıl Allah'a itaatsiz insanlar olduklarını nasıl Kur'an-ı Kerim'den bir hükmü inkar ederek bütün hükümleri inkar kesine düştüklerini ne yapmış olur ortaya koymuş olur bir adamın bunu kendi kendine yapması ayrı bir günahtır bir de herkesi şahit tutarak böyle bir melaleti işlemesi ayrı bir günahtır tek başına bir yerde ya Rabbi ben ne yaptım estağfurullah dese de bütün insanlar onun bu sözlerini hiçbir zaman unutmayacak Yarın yem-i mahşerde biz bu adamı böyle tanırdık diyerek o müminlerin haklarında şikayetçi olacağı bir insan haline gelir. Allah muhafaza eylesin. İşte Ramazan orucunun hükmü de değişmez. Yani efendim Ramazan'da artık oruç tutulmaz diyemez bir insan. Ya hocam niye sen şimdi bunları söylüyorsun ki? Eh her zaman e, böyle müfedatı konuşurken illa satırlarda kalmıyoruz. Bazen böyle sağdan soldan Sağdan veya soldan Esen rüzgarlara karşı da Birkaç bir şey söylemek icap ediyor Ondan Evet Şimdi biz daha fazla Bu mevzuyu Şey yapmayalım Diğer bir mevzuya geçelim Sadakayı fıtır var biliyorsunuz Ramazan ayında biz ne yaparız Ramazan ayının Sonlarına doğru Sadakayı fıtrı vermek nedir vaciptir. Ramazan içerisinde vermek lazımdır ama bilhassa eee işte bayram namazından evvel vermenin eftaliyeti bayram namazına kadar iş gelmişse hiç olmazsa bayram namazında hemen bunu yoksula vermek de insanların keyfine bırakılmamıştır. Sadaka sadakanın bazı şekilleri insanların kendi ihtiyarlarına bırakılmıştır, teşvik edilmiştir. Fakat bazı sadakalar farz kılınmamıştır. Allah yolunda farz kılınan tasaddukun sadakanın şekline zekat vacip kılınan sadakanın adına da fıtır sadakası deniyor. Sadakayı fıtır vacip kılınıyor. resul Ekrem Efendimiz küçük büyük hür köle erkek kadın her zengin Müslüman için kuru hurmadan bir misal getirerek 1040 dirhemlik bir ölçüdür bu. İşte bunların ölçüleri günümüze de bir şekilde hesap edilip gelmiştir biz bunu veriyoruz demek ki bunu vermemizin bu vacip oluşunun tarihi ne zamanmış peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hicret ettiklerinin ikinci senesi İşte o ay 18. ay şaban ayı hemen devamındaki ramazan ayını oruçla geçirmeyi cenabı hak müminlere farz kılmış bu ramazan içerisinde de Sadakayı fıtır verilmesini de Yine müminler üzerine Vacip kılmıştır Aynı bu şekilde ilk bayram namazının kılınması da Şevval hilali görülüp Sabahleyin güneş yükselince Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz oruçlarını Müminlerin açmalarını söylemiş Ramazan-ı Şerif'in nasıl Oruç tutulacağını da göstermiş Ve bayram namazına çıkmalarını Müslümanlara emretmiştir Ve Sonra da onlarla yani ashab-ı kiramla beraber bayram namazı kılmak üzere namazgaha çıkmışlar ve hutbeden önce ezansız ve gametsiz olarak cemaatle bayram namazı kıldırmıştır. Hutbeden önce biliyorsunuz ondan sonra da bir hutbe irad ediyorlar. Nebi İzlişan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'ye teşrif buyurdukları zaman Medine'lilerin kendi mahalli bayramları vardı. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onlara Allah Teala size onlardan daha hayırlı olmak üzere fıtır Ramazan ve kurban günlerini verdi buyurarak kurban bayramının da vücubiyetine vacip oluşuna kurban bayramı namaz kılınmasının da vacip oluşuna e, ikazda bulunmuş ve bu emri bu vacibi işte hicretin ikinci senesinde bütün müminlere ilan etmiştir Evet Hemen zekatın farz olunması bahsine de istiyorsanız girelim Zekatın farz kılınması da yine hicretin ikinci yılında Yani Ramazan orucunun farz kılınmasından ve fıtır sadakasının da vacip kılınışından sonra Zekat da farz olarak kılınmış Ondan evvel de müminler zekat veriyorlar yani muhakkak mallarından bir şey veriyorlar ama henüz farziyeti ilan edilmemiş. Zekat, zengin Müslümanların yıldan yıla belli ölçüsüne göre mallarının bir kısmını zekat niyetiyle ayırıp, zekat niyetiyle ayırıyor. Yani ben şuradan şöyle bir hayır içtiğim, buradan böyle bir hayır içtiğim değil. Hayır. Hususi olarak zekat için malını ayırıyor. Bu niyetle ayırması lazım ve layık olanlara vermelerinden ibaret bir mali ibadet malla yapılan bir ibadet malla yapılan bir ibadet olması hasebiyle zekat aynı zamanda müslümanların ve müminlerin bu farzdan mahrum kalmamaları için çalışıp zekat verecek duruma gelmelerinde bir teşviktir evet bu maldan ayırdıktan sonra layık olanlara ne yapacak icap ederse mallarından verebilecek. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de, Cenab-ı Hak bunların kimler olduğunu, müellefi kulubu da zikrederek, vermiş ve beyan etmiş oluyor. Zekat, İslam dininin beş temel esasından biridir. Kur'an-ı Kerim'le Nur Suresi, Müzzemmil Suresi, Hac Suresi, Bakara Suresi'nde de, açık bir şekilde emredilmiş. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de, 32 yerde, ben deniz 33 diye hatırlıyorum ama 32 yerde namazla birlikte zikredilmiştir. Yani zekat ve namaz hep zekatla namaz beraberce zikredilmiştir. Bu da müminlerin alameti bedeni olarak fiili olarak mümin olduklarının alameti olan namazla mali olarak e, imanın alameti İslam'ın alameti olarak müminlerin Müslümanların nazarına verilmiştir. Bir hadis-i şerifte peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Her gün her sabah iki melek inip ya Rabbi zekat ve sadakasını vererek malını Allah rızası için harcayana harcadığının yerine yenisini ikram eyle diye her sabah ve akşam hususi melekler inip müminlere dua ediyorlar. Bunu beyan ediyor peygamber efendimiz ve yine bir başka hadis-i şeriflerinde. Bu ifadeyi Ya Rab zekat ve sadaka hakkını ödemeyerek malını sıkana yani elini böyle sıkıp malını vermekten imtina eden, cimrilik eden insanlara da mallarını telef etmek suretiyle musibetini gönder diyerek de melekler Allah'a dua eder diyerek iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zekatın malından Zekat vermek üzere o niyetle Çünkü bunun o niyetle derken Kıymetli dinleyenler Allah Teala Bizden bu hususta ciddiyet Mümin olarak Emirlerine karşı Saygı ve hürmet bekler Dine karşı hürmet Yapamasa bile bir insanın Eğer müminse Muhakkak yapması gereken bir şarttır Fiili yapamasa bile hürmet Zaten Dinin emrettiği bir fiili yapmak, Dinin emrettiği bir şeye karşı, Fiilen bunu tatbik etmek, O işe karşı gösterdiğimiz bir hürmet nişanesidir. Ama, Hem yapmayıp, Hem bu hürmetten düşerek, Saygısızlık etmek, da neymiş demek, Allah muhafaza eylesin, İnsanın, Ne kalbinin temizliğiyle, Ne etrafının iyi demesiyle, Telafi edebileceği, veya bu mazeretlerle telafi yoluna gidebileceği bir durum değildir. Saygısızlık etmiştir. Aynı bu. Ben vatanımı falan çok seviyorum. Bakmayın siz benim vergi vermediğime. Bakmayın siz efendim e, işten işe ona hianet ettiğime falan. Yoksa ben vatanımı çok seviyorum diyen bir e, hürmetsiz bir hainin söylediği çürük bir mazeretten e, farkı yoktur. Evet. Şimdi biz muhabbet bağının çerçevesini çiziyoruz. E, malum çerçeveyi çizerken, o çitle etrafını çevirirken bazen kazık takarsınız, bazen diken e, örersiniz. Neticede biraz işin böyle bir e, şey tarafı vardır. Yine bunlar da muhabbet bağına ait meseleler kıymetli kardeşlerim. Bakınız bizim muhabbetimizi tazeleme sahnelerimizden bir tanesi de, Ölümü hatırlamaktır, ölüm bir vustattır bizde, ölüm bir yok oluş değildir. Fakat ölümün getirdiği, ahirete intikal eden sevdiklerimizden ayrılmanın hüznü bizlerde mevcuttur. İşte hicretin ikinci senesinde Hz. Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek kerimeleri, pak, temiz, Kız, kızları Hz. Rukiye radıyallahu anha'nın vefatı da yine hicretin ikinci senesinde vuku bulmuştur biliyorsunuz Hz. Rukiye radıyallahu anha Hz. Osman Efendimizle radıyallahu anle evlidir Hz. Osman sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin emriyle ne yapmıştı ona bakmak üzere Medine'de kalmış Bedir'e gidememişti Zeyd bin Halis'e Hazretleri Bedir Zaferi'nin haberini Medine'ye getirdiği sırada Hazreti Rukiye validemiz ahirete intikal ediyor Evet Bedir müjdesini Medine'ye getirdiği zaman Çünkü Rukiye annemiz rahatsızlar Hazreti Osman Efendimiz'e de Ya Osman sen Rukiye'ye hizmet eyle biz gidiyoruz sen Rukiye'nin yanında dur diyerek tembih buyurmuş. O tembihi Peygamberi üzere Hazreti Osman Efendimiz de Rukiye validemizin yanında kalmıştı. Evet. Neticede zaten Bedir gazasının çıkışında hatırlayacaksınız. Bedire çıkılırken Bedire diye gidilmiyor. Müşrik kervanını durdurmak, müşrik kervanını bir şekilde e, aleyhlerinde bir faaliyete mani olacak şekilde eee def etmek üzere bir seriye şeklinde çıkıyor. Daha doğrusu bir ordu şeklinde çıkıyor fakat neticede iş müşriklerin de haber almasıyla Bedir'de bir savaş haline alıyor. Dolayısıyla Hazreti Osman efendimizi Rukiye valdemizin yanında bırakmakla iki cihan serveri efendimizin ayrıca isabet etmeleri ne kadar büyük bir merhamet bir feraset sahibi olduklarını göstermesi açısından da çok ibretlidir. İşte Zeyd bin Harise Bedir Gazası'nın Muzafferiyetini Medine'ye getirdiğinde Hazreti Osman Efendimizin eşi Refikası iki cihan serveri Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin kelimesi bizim de annemiz olarak gördüğümüz Hazreti Rukiye'nin vefat haberini öğrenmiş oluyor. Ümmü Eymen radıyallahu anh'a e, yıkamasını Müslüman usullere göre efendim gaslini yapıyor. Hazreti Osman Efendimiz de cenaze namazını kıldırıyor ve baki kabristanlığına ne yapılıyor? Defnediliyor. Hazreti Rukiye Resulü Ekrem Efendimiz 33 yaşlarında bulundukları sırada Hazreti Zeynep'ten sonra doğan kızlarıdır. Malum maliniz annesi Hazreti Hatice ile birlikte Müslüman olmuştur. Daha sonra Hazreti Osman ile evlenmiştir. Hazreti Osman radıyallahu an onunla birlikte Habeşistan'a hicret etmiş. Resul Ekrem Efendimiz onların beraberinde hicret ettiklerini görünce Osman radıyallahu an için Osman Lut'tan yani Lut aleyhisselam'dan sonra Allah yolunda ailesiyle birlikte hicret edenlerin ilkidir buyurarak Hz. Osman Efendimiz'i de tatif etmiş, iltifatta bulunmuştur Cenab-ı Hak muhabbet bağında zikrettiğimiz bu güzellikleri bu irfanı, bu imanı ve bu ikazı ve bu ikazları inşallah ibretle muhabbetle dinlemeyi ve böylece hayatına tatbik etmeyi ve her geçen gün Hazreti Fahri Alem Efendimiz hakkında malumatını, bilgisini, ilmini arttırarak o Resulullah'ın ilminden, hilminden ve en önemlisi muhabbetinden nasipdar olmayı bizlere ihsan eylesin. Kıymetli dinleyenlerimiz, Cenab-ı Hak bizleri zalimin zulmünden, münafığın nifakından, fitne ve fesatçıların bölücülüğünden muhafaza eylesin. Şu iki günlük dünyada Allah'a ve Resulüne muhabbetle yaşamayı, insanlığa ve insanlara hizmet etmeyi, vatanında hür ve muhabbetle dinini, imanını yaşamayı, güzelce bir ömür sürmeyi, parçalanmadan, bölünmeden ailesiyle, sevdikleriyle, sevenleriyle beraber bu güzel vatanda ve cümle biladi İslamiyenin bulundukları toplumlarda, cemiyetlerinde huzur ile yaşamayı Bizlere ihsan eylesin. Allahümme barik lena biduhulü safer vaktim lena bil haydi ve zafer. Ya Rabbi şu sefer ayının neticesinde bizleri sıkıntılardan halas eyle. Bizleri hayırlara kavuştur ve muzafferiyetini güzel işlerimizi neticelendirmeyi ve üzerimizde bulunan sıkıntıları def ederek fitne fesattan ve zulümden halas olmayı sen bizlere nasip eyle Allahümme salli ve sellim Ve barikala eşrefi ve esadi Nuri cemi'i enbiya İvel mürselin ve alihim Velhamdülillahi Rabbil alemin